Nestağfirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Rahmandır O ve Rahim'dir. Ceza ve mükafat gününün sahibidir O. Rabbimiz, Yalnız sana ibadet eder Ve yalnız senden yardım isteriz Hidayet eyle bizi doğru yola Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil Rabbimiz bizden kabul buyur İşiten sensin Bilen sen. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Ve bizi azabından koru. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam bastır. İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et. Eğer unutur ya da yanılırsak Bizi tutup hesaba çekme Ey Rabbimiz Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ayır, Ağır yük yükleme Bize gücümüzün yetmeyeceği yükü yükleme Bağışla bizi Affet bizi Merhamet et bize Sensin bizim Mevlamız İnkârcılara karşı bize yardım et. Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize katından rahmetini bağışla. Hiç şüphesiz ki sen çok o bağışta bulunansın. Biz inandık, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla. Ve bizi ateş azabından koru. Ey mülk, egemenlik sahibi olan Allah'ım. Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, Dilediğini zelil edersin. İyilik senin elindedir. Muhakkak ki sen, her şeye kadirsin. Bize katından temiz nesil ver. Şüphesiz duayı kabul edip işitensin sen. Senin indirdiğine iman ettik. Peygamberine uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerden yaz. Günahlarımızı, işlerimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışla. Ve bize direnme gücü ver. İnkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Sen bunu boş yere yaratmadın. Sen yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz. Sen kimi cehennem ateşine sokarsan, onu rezil etmişsindir. Orada zalimler için yardımcı yoktur. Biz... Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik Rabbimiz. Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Bize peygamberlerine vaat ettiğini ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Muhakkak ki sen verdiğin sözden dönmezsin. Biz iman ettik. Bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Biz kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, kaybedenlerden oluruz. Rabbimiz. Bizi zalimlerle beraber Bulundurma. Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle inkarcı topluluğundan kurtar. Bilmediğimiz şeyi senden istemekten sana sınırız. Bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Şehirlerimizi güvenli kıl. Bizi ve evlatlarımızı... Senden başka bir şeye tapmaktan uzak etin. Bizi ve çocuklarımızı namaz kılanlardan eyle Allah'ım. Duamızı kabul eyle. Hesap görülecek günde bizi, anne babamızı ve bütün inananları bağışla. Küçükken bizi yetiştirdikleri gibi sen de anne babamıza merhamet et. Bizi dahil edeceğin yere Hoşnutluk ve esenlikle dahil et Çıkaracağın yerden Hoşnutluk ve esenlikle çıkar Katından bizi destekleyecek Bir kuvvet ver Allah'ım Katından bize rahmet ver Ve bize Durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla İlmimizi arttır Allah'ım Senden başka hiçbir ilah yoktur sen bütün noksanlıklardan uzaksın, mükemmel olansın. Gerçekten biz zalimlerden olduk. Rabbimiz bizi yalnız bırakma. Bizi yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Bizi bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Rabbimiz, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırız. Yanımızda bulunmalarından da sana sığınırız. Biz iman ettik. Artık bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sen merhametlilerin en iyisisin. Bağışla ve merhamet eyle. Bize ve anne babamıza verdiğin nimete şükür de ve senin beğeneceğin iyiliği yapmakta bizi başarıdı kız. Rahmetinle bizi iyi kullarının arasına dahil et. Biz nefsimize zulmettik bağışla. Bize verdiğin nimete andosun ki yanlış işler yapanlara asla yardımcı olmayacağız. Bizi zalim milletten kurtar. Doğrusu bize indireceğin her hayra muhtacız. Fitne, fesat ve bozgunculuk peşinde olanlara karşı bize yardım eyle Allah'ım. Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli ve acıdır. Bize gözümüzü aydınlatacak eş ve çocuklar ver. Ve bize takva sahiplerini önder kıl bizi. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yolunda gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru, Rabbimiz. Onları da, onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanları da, söz verdiğin adın cennetlerine koy. Hiç şüphesiz ki aziz sensin, hakim olan sensin. Bize ve anne babamıza verdiğin nimete şükür de ve senin beğeneceklerini yapmakta bizi başarılı kıl. Neslimizden gelenleri de iyi insanlar kız. Doğrusu biz sana yöneli verdik. Biz Müslümanlarız. Bize salihlerden evlatlar ver. Bizi ve bizden önce gelip geçmiş inanan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma Allah'ım. Şüphesiz sen en çok merhametli ve en çok şefkatli olansın. Biz ancak sana yöneldik. Ancak sana iman ettik. Dönüşümüz sanadır. Bizi zalimlerle deneme. Bizi bağışla. Yegane, galip ve hikmet sahibi ancak sensin. Bizi, anne babamızı, iman etmiş olarak bizim evimize girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Kötülerin ise ancak helakini arttır Allah'ım. Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi ateşin azabından koru. Allah'ım, ateşin fitnesinden, kabrin fitnesinden ve kabir azabından, zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden sana sınırız. Deccalin fitnesinden, şerrinden sana sanırız. Kalbimizi kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi, Kalbimizi günahlardan temizle. Doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, Bizi de hatalarımızdan uzaklaştır. Allah'ım, tembellikten, güna günahtan ve borçtan, sana sığınırız. Allah'ım, Acizlikten, Tembellikten, Korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten Sana sığınırız. Kabir azabından, Hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırız. Çekilmez beladan, sıkıntıya düşmekten, kötü kazadan ve düşmanların sevilmesinden sana sınırız. Allah'ım, her işimizin koruyucusu olan dinimle bizi selahayete erdir. İçinde geçimimizi sürdürdüğümüz dünyamızı ıslah et. Sonunda dönüp varacağımız ahiretimizi de düzelt. Hayatta bizim için her türlü hayrı ve iyiliği arttır. Ölümü bizim için her türlü kötülükten kurtuluş, Rahata kavuşma vesilesi kıl. Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, Cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azamından sana sınırız. Ya Rabbi, nefsimize takvasını ver ve onu temizle. Nefsimizi en iyi temizleyecek olan sensin. Dostu ve sahibi sensin. Fayda vermeyen ilimden, Ürpermeyen kalpten, Doymak bilmeyen nefisten, ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Bize hidayet eyle, bize doğru yolu göster. Senden hidayet ve doğruluk istiyoruz. Ya Rabbi, nimetinin zevalinden, afiyetinin ters dönmesinden ve cezanın aniden gelmesinden sana sığınırız Ya Rabbi. Bize çok mal ve evlat ver Allah'ım. Bize verdiğin şeyleri bereketli kıl Allah'ım. Sana itaat yolunda bize uzun ömür ver. Amellerimizi güzelleştir, bizi bağışla. Azim ve halim olan Allah'tan başka ilah yok ki. Muazzam arşın Rabbi Allah'tan başka hak ilah yok ki. Kerim olan Arşın Rabbi, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ım. Ümidim senin rahmetindir. Bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma. Her işimizi düzelt. Sen'den başka ilah yoktur. Seni tenzih ederiz. Biz senin kulunuz bir erkek, bir kadın kullarının çocuğuyuz. Alın yazımız senin elindedir ya Rabbi. Hakkımızda senin hükmün geçer. Sen bizim hakkımızda adaletle hükmedersin. Kendimizi isimlendirdiğimiz, kitabında indirdiğin kullarından birini öğrettiğin veya katındaki gayb ilminden kendine has kızdın sana ait her isminle senden istiyoruz. Kur'an'ı kalbimizin baharı, göğsümüzün nuru, üzüntümüzün ve kederimizin gideririsi kıl. Ey kalplerin idarecisi olan Allah'ım, kalplerimizi sana itaat'e yönlendir. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, Kalbimizi dininde sabit kıl. Senden dünyada ve ahirette afiyet diliyoruz. Bütün işlerimizin sonunu güzel eyle Allah'ım. Bizi dünyada rezil rüsvayı olmaktan ve kabir azabından muhafaza eyle. Allah'ım bize yardım et. Bize karşı olana yardım etme. Bize zafer ver, bize karşı olanlara zafer verme, bize kurulan tuzakları boşa çıkar, aleyhimizdeki tuzaklara fırsat verme. Bizi sana çok şükreden, seni çok zikreden, sana karşı gelmekten çok sakınan, sana çok itaat eden, sadece de senin için eğilen. Sana çok yalvarıp yakararak gönülden kulluk edenlerden eyle. Allah'ım, tövbemizi kabul eyle, günahlarımızı temizle, duamızı kabul eyle, delilimizi sabit kıl, kalbimize hidayet eyle, dilimize doğruyu söylet, kalbimizi kötü duygu Hı -hı. ve düşüncelerden arındır. Allah'ım kulağımızın şerrinden, gözümüzün şerrinden, dilimizin şerrinden, kalbimizin şerrinden ve belimizin şerrinden sana sığınırız. Sen affedicisin Allah'ım. Kerem sahibisin. Affetmeyi seversin. Bizi de affet Allah'ım. İyilikler yapmayı, Kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, bizi bağışlamanı ve bize merhamet etmeni senden diliyoruz. Eğer bir topluma bir fitne göndereceksen, biz o fitneye düşürmeden vefat ettir Allah'ım. Bizi bizi bize seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıran her ameli sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, senden bildiğimiz ve bilmediğimiz, şu andaki ve gelecekteki tüm hayırları istiyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz, şu andaki ve gelecekteki tüm kötülüklerden ve şerlerden de sana sığınıyoruz. Allah'ım, Allah'ım, Kulun ve elçin Muhammed Aleyhisselam'ın senden istediği hayırları biz de istiyoruz. Kulun ve elçin Muhammed Aleyhisselam'ın sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınıyoruz. Senden cennetini ve cennetine yaklaştıracak söz veya ameli istiyoruz. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıracak söz veya amelden de sana sığınıyoruz. Bizim hakkımızda verdiğin her hükmün hayır ve iyilik olmasını diliyoruz. Allah'ım, Ayaktayken bizi, Müslümanlığımızı muhafaza ederek, Ayakta kıl, Otururken bizim Müslümanlığımızı muhafaza eyle, Yatarken de Müslümanlığımızı muhafaza eyle, Bizi düşmanın ve hasetçinin diline düşürme. Hazineleri senin elinde olan bütün hayırlardan bize de nasip etmeni diliyoruz. Ve ancak senin engelleyebileceğin bütün şerlerden de sana sığınıyoruz. Allah'ım sana karşı işlenecek günahlarla aramızda perde olacak korkundan, bizi cennetine ulaştıracak kulluğundan, ve dünya musibetlerine karşı tahammülsüzlüğümüzü kolaylaştıracak, tahammülümüzü arttıracak güçlü bir imandan bize de nasip eyle. Bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi yararlandır. Aynı şeyleri neslimize de nasip et. Bize zulmedenlerden hakkımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bize dinimizden dolayı musibete maruz bırakma. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgileri de bilgimizin sınırı kılma. Bize acımayanları da bize musallat etme Allah'ım. Korkaklıktan, cimrilikten, Çok yaşlanıp başkalarına muhtaç durma düşmekten sana sığınırız Allah'ım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırız Allah'ım. Hatamızı, cehaletimizi, işimizdeki aşırılığımızı ve bizden daha iyi bildiğin günahlarımızı bağışla şaka olarak işlediğimiz ve ciddi olarak işlediğimiz günahlarımızı, yanılarak yaptıklarımızı ve bilerek yaptıklarımızı ve bizde bulunan bütün bu günahları bağışla. Günahları ancak sen bağışlarsın. Sana teslim olduk Allah'ım. Sana inandık Allah'ım. Sana güvendik Allah'ım. Sana yöneldik Allah'ın. Senin verdiğin güç ve kuvvetle mücadele ediyoruz. Bizi sapkınlığa düşürmeden, inançta sapkınlığa düşmeden yine senin kudretine sığınarak arındır bizi. İnsanlar ve cinler öldüğü halde ölmeyendir sensin. Senden bizi rahmetine ulaştıracak ve bağışlamana vesile olacak şeyleri her türlü günahtan uzak kalmayı ve her türlü iyiliği elde etmeyi, sonunda cennete kavuşup, cehennem azabından kurtulmayı diliyoruz. Allah'ım, bildiğimiz şeylerin şerrinden de, bilmediğimiz şeylerin şerrinden de, sana sığınıyoruz. Bize ihtiyarlığımızda ve ömrümüzün sonunda da bol bol rızıklar ihsan et. Günahlarımızı bağışla. Bize huzur dolacağımız geniş ev ver. Rızkımızı bereketlendir Allah'ım. Senin lutfundan ve rahmetinden istiyoruz. Çünkü lütuf ve rahmetin sahibi ancak sensin. Yüksekten yuvarlanıp düşmekten, yıkıntı altında kalmaktan, Boğulmaktan ve yangından sana sığınırız. Ölüm anında şeytanın tasallutundan sana sığınırız. Yolunda savaşırken arkamızı dönüp kaçmaktan, Ve böyle ölmekten sana sığınırız. Zehirli bir hayvan tarafından sokularak ölmekten sana sığınırız. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, Cimrilikten, yaşlılıktan, fasıklıktan, ayrılıktan, münafıklıktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırız. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, abraşlıktan ve bütün kötü hastalıklardan sana sığınırız. Fakirlikten, azlıktan ve zilletten sana sığınırız. Zulmetmekten veya zulmedilmekten sana sığınırız. Allah'ım, korkmayan kalpten, Dinlenilmeyen duadan, Doymayan nefisten, Faydasız ilimden sana sığınırız. Kötü günden, kötü geceden, Kötü saatten, kötü arkadaştan, Ve kötü komşudan sana sığınırız. Allah'ım, senden cennetini istiyoruz ve cehenneminden sana sığınıyoruz. Bizi dinde ilim ve anlayış sahibi kıl Allah'ım. Allah'ım, bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırız. Bilmeyerek şirk koşarsak, bağışlanmanı dileriz. Senden faydalı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel diliyoruz. Faydasız ilimden sana sığınıyoruz. Biz senin zatında sıfatlarında ve fiillerinde tek olup benzeri ve ortağı olmayan her şeyden müstahini olup tüm varlıkların muhtaç olduğu evladı olmayan ve evlat edinilmeyen hiçbir şeye denk olmayan Allah olduğunu itiraf ederek bizi bağışlamanı diliyoruz. Çünkü sen çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicisin. Sen tek Allah'sın. Hiçbir şey sana denk değildir. Evvel olan sensin, senden önce hiçbir şey yok. Sen ahirsin, senden sonra kimse yok. Sen zahirsin, senin üstünde kimse yok. Sen batınsın, senin altında kimse yok. Öne geçiren de sensin, geciktiren de sensin. Her şey gücü yeten sensin. Ey hay ve kayyum olan Allah! Senden cennetini istiyoruz. Cehennem azabından sana sığınıyoruz. Bizi bağışla. Tövbemizi kabul eyle. Sen kaybı bilirsin. Ve yaratmaya gücün yeter. O halde, Yaşamanın bizim için hayırlı olduğunu bildiğin müddetçe bizi yaşat. Ölümün bizim için hayırlı olduğunu bildiğinde de bizi vefat ettir. Kimsenin bizi görmediği yerde de senden korkmayı dileriz. Zenginlikte de, fakirlikte de bizi doğru yoldan ayırmamanı dileriz. Senden tükenmeyen nimet ve kesintisiz bir mutluluk diliyoruz. Senden kaza sonrası rıza göstermeyi ve ölümden sonra kolay bir hayatı diliyoruz. Yüzüne bakmanın lezzetini, zarar verici bir sıkıntı ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın sana kavuşmanın özlemini diliyoruz. Bizi imanla süsle, hidayete ermiş doğru yolun rehberleri kıl bizi. Beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi Temizle bizi Allah'ım Ey Cebrail ve Mikail'in Rabbi İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım Cehennemin sıcağından Ve kabir azabından sana sığınırız Bize doğruyu ilham et Nefsimizin şerrinden koru Göklerin ve yerin Rabbi, Büyük arşın Rabbi olan Allah'ım, Ey bizim Rabbimiz, Ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım, Ey minnacık taneyi, Ve tohumu çatlatıp yaran, Ey Tevrat'ın, İncil'in, Ve Kur'an'ın Rabbi, Her şeyin şerrinden sana sığınırız, Kaderimiz senin elindedir, Allah'ım, borcumuzu ödemeyi nasip eyle ve bizi fakirlikten koru, kalplerimizi birleştir Allah'ım, bizim aramızı düzelt Allah'ım, bize kurtuluş yollarını göster Allah'ım, bizi karanlıklardan kurtar Allah'ım, aydınlığa çıkar bizi Allah'ım, bizi gizli ve açık kötülüklerden uzaklaştır Allah'ım, Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde ve neslimizde bize bereket ihsan eyle Allah'ım Tövbelerimizi kabul eyle Sen tövbeleri çokça kabul edensin Allah'ım Bizi nimetlerine şükredenlerden eyle Allah'ım Nimetlerinle seni övenlerden ve nimetleri kabul edenlerden kıl Ve bize olan nimetlerini tamamla Allah'ım ya Rabbi, kötü ahlaktan, kötü arzulardan, kötü amellerden ve kötü hastalıklardan uzaklaştır bizi. Hesabımızı kolaylaştır. Senden terk edilmeyen bir iman, bitmeyen nimet ve ebedilik cennetinin en yükseğinde Muhammed Aleyhisselam ile arkadaşlık diliyoruz. Allah'ım bizi nefsimizin şerrinden koru İşimizi en iyi bir şekilde yapmak için bize kararlılık ver Gizli ve aşikar Yanılarak veya kasıtlı olarak bilerek ve bilmeyerek işlediklerimizi bağışla Borcun galip gelmesinden düşmanın galip gelmesinden ve düşmanın alay etmesinden sana sınırız Senden cennetini ister, cehenneminden sığınırız. Hidayet et bize Allah'ım, rızıklarını ihsan et bize, afiyet ver bize. Kıyamet gününde yer darlığından sana sığınırız. Kulağımızın ve gözümüzün şerrinden sana sığınırız. Sen haksın Allah'ım, vaadin haktır Allah'ım, sana kavuşmak haktır Allah'ım, sözün haktır Allah'ım, cennet haktır Allah'ım, cehennem haktır Allah'ım, peygamberler haktır Allah'ım, Muhammed Mustafa haktır Allah'ım, kıyamet hesap haktır Allah'ım. Sana teslim olduk Sana iman ettik Sana güvendik Tevekkül ettik Sana yöneldik Düşmanını düşman bildik Hükmüne razı olduk İşlediğimiz ve işleyeceğimiz Gizli ve aşikar bütün hatalarımızı affet Öne geçiren de sensin Geriye bırakan da Senden başka ilah yoktur Güç ve kuvvet ancak seninledir Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bize de hidayet ver, afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver, takdir ettiğin şeylerin şerrinden bizi koru, dost edindiklerinin arasında bizi de dost edin. Şüphesiz yalnız sen hükmedersin ama hükmedilmezsin. Senin dost edindiğin zillete düşmez. Mübareksin ve yücesin Allah'ım. Sen bizim Rabbimizsin. Günahımızı bağışla. Kötülüğün ve kötülüklerin şerrinden, facirlerin hilesinden ve hayır maksadıyla kapıyı çalan hariç, her kapı çalanın şerrinden, Bizi koru ey aziz ve ey gaffar. Senden kulağımızda, gözümüzde, yaratılışımızda, ahlakımızda, ailemizde, hayatımızda ve işimizde bereket istiyoruz. İyiliklerimizi kabul et Allah'ım. Senden cennette yüksek dereceler istiyoruz. Günahlarımızın büyüğünü de, küçüğünü de, ilkini de, sonuncusunu da, gizlisini de, açığını da bağışla Allah'ım. Senin bol bol verdiğini kısıp tutacak yoktur Allah'ım. Senin tutup engellediğini salıp verecek yoktur Allah'ım. Senin mani olduğuna verecek, verdiğine mani olacak yoktur Allah'ım. Senin uzaklaştırdığını yaklaştıracak, yaklaştırdığını uzaklaştıracak kimse yoktur Allah'ım. Bereketini, rahmetini, lütfunu ve rızkını bize bol bol ver Allah'ım. Senden fakirlik gününde nimet, korku gününde emniyet istiyoruz. Bize verdiğin şeylerin şerrinden ve vermeyip engellediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Bize imanı sevdir. Kalplerimizi süsle Küfürden, günahtan ve isyandan Bizi nefret ettir Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak öldür Fitneye ve utanç verici durumlara düşmekten Bizi salihler ümresine Dahil ederek koru Allah'ım Arttır, eksiltme Bizi şerefli kıl Alşaltma, ver bize Mahrum bırakma Tercih et bizi Başkalarını bize tercih etme. Bizden memnun ol Allah'ım. Yüratılışımızı güzel kıldın. Ahlakımızı da güzelleştir Allah'ım. Sebat ver. Hidayet eden yola erdir bizi. Hikmet ver. Kime hikmet verilmişse ona bol iyilik verilmiştir çünkü. İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. İşiten ve her şeyi bilensin. Güçlüsün, insan ve cin her türlü şeytandan sana sığınırız, zatına sığınırız, senden büyük bir şey yoktur Allah'ım. Senden bugünün ve bugünden sonrasının hayrını isteriz. Kusurlarımızı gizle. Korkularımızdan emin kıl Allah'ım. Bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan kurtar Allah'ım, koru Allah'ım. Yere batırılarak altımızdan helak edilmekten azametine sığınırız. Rab olarak senden razıyız. Din olarak İslam'dan, Nebi ve Resul olarak Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dan razıyız. Vücudumuza afiyet ver Gözümüze kulağımıza afiyet ver Ey hay ve kayyum olan Allah Ey gökleri ve yeri yaratan Allah Ey yücelik ve ikram sahibi Allah Tüm işlerimizi düzelt Rahmetinle istiyoruz Göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimizi bırakma Bizim Rabbimizsin. Zikredilenlerin en layığı sensin. Kalplere girersin. Gizli sana açıktır. Helal senin helal kıldığındır. Haram senin haram kıldığındır. Kudretinle bizi ateşinden koru. Bize yetersin sen. Sana güvendik. Kederden ve hüzünden... Acizlikten ve tembellikten... Cimrilikten ve korkatlıktan... Borcun belimizi bükmesinden... insanların bize galip gelmesinden... Sana sığınırız. Allah'ın... Ömrün en düşkün dönemine... Ulaştırılmamızdan sana sığınırız. Bizi amellerin ve ahlakın... En güzelliğine yönlendir. Bize düzgün bir dini hayat geniş bir ev ve bereketlerizlik nasip eyle. Kasvet ve gafletten, zillet ve meskenetten, küfür ve fasıklıktan, ayrılıktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırız. Allah'ım! Senden dinde devamlılık, yolda kararlılık dileriz. Nimetine şükretmeyi, sana güzelce kulluk etmeyi dileriz. Temiz bir kalp, Doğruyu söyleyen bir dil isteriz. Senin bildiğin iyilikleri senden isteriz. Kötülüklerden sana sığınırız. Hayırlı işler yapmamızı nasip et. Kötü işleri terk etmemizi ihsan et. Yoksulları sevmemizi niyaz ediyoruz. Kuluna bir fitne murad ettiğin zaman bizi o fitneden muhafaza et. Bizi kendine, meleklerine, peygamberlerine ve bütün yaratıklarına sevdir. Bize kendini canımızdan... ...ailemizden... ...her şeyden sevgili kıl. Allah'ım... ...Senden hayrın anahtarlarını... ...sonuçlarını... ...kapsamlı olanlarını... ...ilkini ve sonuncusunu... ...açığını, gizlisini... Ve cennetin en yüksek derecelerini dileriz. Getireceğimiz ve yapacağımız şeylerin hayırlısını, gizli ve açık olan şeylerin hayırlısını senden isteriz. Senden zikrimizi yüceltmeni, günahımızı kaldırmanı, kalbimizi temizlemeni, iffet ve namusumuzu korumanı ve günahımızı bağışlamanı dileriz. Allah'ım, iyiliklerimizi kabul eyle.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 Ömrümüzün kalan kısmında bizi günah işlemekten koru. Bizden razı olacağın güzel amelleri eksik etme. Biz zayıfız Allah'ım. Rızana uygun amellerde bize kuvvet ver. Perçemimizden tut. Bizi hayır ve iyiliğe götür.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 Binlerce kardeşimle Adım Aleyhisselam'ın temellerine atıp, Nuh tufanının ardından İbrahim Aleyhisselam'la temelleri yükselen, mana alemiyle Beyt-ül Mamur'a yükselen Muhammed Aleyhisselam'ın secdelerinin ve vahyin şahidi Kâbe'yi tefekkür ederken, bir kardeşimizin Allah Resulü'nün dualarının bir kısmıyla, onun dualarının empatisi içerisine kendi dualarını serpiştirdiğini gördüm. Gönlünden diline, satırdan satıra, zihne ve ruh alemine işleyen bu dualarla. Bu haftaki radyo sohbetimizi bitiriyoruz. Bize Özel efemin iletişim bilgilerinden ve www.adnansensor.com web sistemden ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram, Adnan Sensoy, YouTube'da ise Adnan Sensoy resmi kanalımdan bütün çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz. ahlak muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan sevgili Efendimizin dualarıyla Allah'a emanet olunuz. Ve Selam Aleyküm.